konu olarak İmam usul fıkıh ilminin gelişiminden ilk onu e, yazan imam Şafii'den ve İmam Şafii bu ilmi tedvin etmeden önce de bu ilmin sahabe tarafından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde bilindiğine dair bazı örnekler zikretmiştik. Ve biz demiştik ki e, bu Açıklamayı yaparken önce beytimizi okumuştuk demişti ki al-Emrîtî diyor ki al-İsâni Şafâ'î ve هونا فهو الذي له بدأ أن دونا وتابعته الناس حتى صارا dedik dedi ki e, diyor ki e, yazar Allah azze ve jelley hamdolsun ki, alhamdulillahı, eləki, kada azhara ilm ve aşhara. Allah azze ve jelley hamdolsun ki, bu ilmi azharet etmiştir. ve bu ilmi yaymıştır bütün insanlığa. Ala lisanı Şafii ve İmam Şafii'nin dilinde onu kolaylaştırmış ve ilk olarak o onda, yani usul ilminde İmam Şafii usul ilmini tedvîn etmiştir. Dedik ve buraya kadar yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde yazılmamış olsa da sahabe iştihatlarında usul fıkhın yeri, usul fıkı kaidelerinin onlarda meleke olduğunu anlattık. Şimdi bugünkü ise açıklayacağımız beyit dedik daha sonra İmam-ı Şafii geldi. Bu var olan zihinlerde, iştihatlarda ortaya çıkan bu kaideleri kitaplaştırdı, tedvin etti, belli bir düzene soktu. daha sonra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 eserinden hacmi küçük ve büyük kitaplar meydana geldi ve diyor ki ve hayru kutubi's sigar ma summi bil varakat lil imam harami ve bu küçük hacimli kitapların içerisinden en hayırlı olanı varakat diye isimlendirilen imamul harameyin yani imam cevayni'nin kitabıdır dedik. Şimdi imam Şafi usul fıkıh ilminde kendisinden bazı kaideleri yazmasını isteyen Abdurrahman İbn-i Mehdi'ye cevap yazdıktan sonra bu kendisinden talep mektup yoluyla kendisine ulaştığı ve kendisi de tekrar mektup olarak Abdurrahman İbn-i Mehdi'ye cevap verdiği için bu kitaba Er-Risale denmiştir. Tamam Yoksa bu isim İmam Şafii tarafından konmuş olan bir kitap değildir. Bu isim İmam Şafii tarafından konmuş olan bir isim değildir. Daha sonra İmam Şafi bu e, fenni, fende ilk kitabı tertipli bir şekilde verdikten sonra ondan sonra insanlar geldiler ve gelen her insan bu konuda İmam Şafi'nin koymuş olduğu yani yazıya dökmüş olduğu kaideleri biraz daha genişlettiler, biraz daha tafsilatlandırdılar veya da örneklerini çoğaltılar veya tertibini değiştirdiler yani konu sıralanmasını değiştirdiler bazı konuları daha eklediler. Ama asıl olan neydi? İnsanların kendisine tabi olmuş olduğu i̇mam şafeydi. Şimdi İmam Şafi'den sonra gelen usulcülerin yazmış oldukları kitaplara bakarak alimler usulde menheçleri kısımlara ayırmışlar. Alimler usulde menheçleri kısımlara ayırmışlar. Dedik ya İmam Şafi'den sonra artık bu ilimde kitap yazan sayısı çoğaldı ve kitaplar çoğaldı. Kitapları yazan insanların Yazdıkları metoda göre veya yazarken takip ettikleri metoda göre alimler e, bu kitapları sınıflandırmışlar. Demişler ki bir, tariqatul mutekellimin mütekelliminin yolu üzere yazılmış kitaplar. Yani bir bazı usul kitaplarını biraz sonra zikredeceğimiz özellikleri kendinde bulunduran usul kitaplarına, mutekellimin yolu üzere yazılmış usul kitapları demişlerdir. Veya da bunun başka bir ismi de nedir? Bu yolun başka bir ismi, tariqatul mütekelliminin başka bir ismi de nedir? Ee, tarikatul şafiiye, Şafi'ilerin yolu. Niye böyle denmiş? Çünkü bu, bu yolda en çok kitap yazan, bu menheç üzere en çok kitap yazan insan, şafi mezheb olduğundan dolayı veya da imam şafi, bu menhecin, bu metodun temelini attığından dolayı, bu mütekellimin, Yolu diye isimlendirilen yola aynı zamanda Şafiilerin yolu da denmiştir. Bu yolun özelliği nedir? Bu yolun özelliği şudur. Bu yol önce lugat esaslı bazı kaideler koyar. Lugat esaslı bazı kaideler koyar ve bu yol üzere yazılmış kitaplarda bu kaideler tafsilatlandırılır. Yani mesela diyelim ki bu yolun en bariz özelliği nedir? Bu yol gelir Temel olarak bir kaide koyar sonra bütün furu meselelere bu kaideyi tatbik eder. Öyle mi? Ve bu bütün tartışma bu kaidenin etrafında, bu kaideye, bu kaide ne, ne dahildir, bu kaideye, bu kaideye ne dahil değildir? Mesela bu kaidenin delili nedir? Kaynağı nedir? Bu kaide neye dayanarak konulmuştur vesaire? Bütün tartışma bunun etrafında döner. Ondan dolayı bu tip kitaplarda yani kaideyi esas olarak koyan daha sonra kaideden yola çıkan bu menheşte yani mütekelliminin yolunda fer'i meseleler bunların kitaplarında pek yer bulmaz. Çünkü onlar için asıl olan nedir? Onlar için asıl olan kaide, kaidenin delillendirilmesi, قايدة'nin ispatı ve قايدة'nin açıklanmasıdır. Öyle mi? Bu yola ne denmiştir? Bu yola طريقة المتكلمين denmiştir. طريقة المتكلمين وَيَوْتَ tarikatü şafiîye denmiştir. Şafiîlerin yolu denmiştir. Bu yolda yazılan kitapların en barizi hangisidir? En barizi e, İmam eş'arının de talebesi olan El-Baqillani'nin ال التقrib vel-irşadıdır. Vel Bu e, zaten ilk dönem yazılan usul kitaplarındandır aynı zamanda. İmam Eşhari'nin talebesi olan El-Baqillani'nin yazmış olduğu kitaptır. Yine mesela bizim e, kitabının okuduğumuz İmam Cüveynî'nin demiştik, usulde başka kitabı da var varak kat dışında değil mi? O da neydi? El-Burhan. El-Burhan. El-Burhan kitabı da İmam Cüveynî'nin yazmış olduğu ve mütekelliminin yolu üzere yazmış olduğu kitaplardandır. Bu yolun en belirgin kitaplarındandır. Hakeza İmam Cüveyni, İmam Bâkıllani'nin öğrencisi zaten. Ee, El Bâkıllani, e, e, İmam Cüveyni'nin de öğrencisi, İmam Gazali'nin El Mustasfa kitabı. El Mustasfa kitabı, yine mütekerliminin yolu üzere yazılmış, asli ve esas kabul edilen kitaplardandır. Hâkeza mesela Fakreddin-i yani kelam imamlarından olan Fakreddin-i kelam öncülerinden olan Fakreddin-i El-Mahsûl kitabı, veyahuta Ahmed'in el İhkam kitabı. El İhkam fi Usul kitabı. Yine e, kendisini Mu'tezile'ye nispet edilmiş olan, kendisi Mu'tezile'ye nispet edilmiş olan eee Ebu Hüseyin el Basri. Ebu Hüseyin Ebu Hüseyin el Basri bunun yazmış olduğu el muhtemet kitabı da el Mu'temed, 2 ciltlik olan el muhtemet kitabı da mütekellimin yolu üzere yazılmış en belirgin kitaplardandır. Ha keza Şirazi'nin yazmış olduğu El Lumag, Şirazi'nin yazmış olduğu El Lumag ve yine kendisi Lumag kitabının yapmıştır, şerh etmiştir. Bu da bu yol üzere yazılanlardandır. Yine kadı Beydawi'nin yazmış olduğu El Minhac kitabı, El Minhac kitabı yine e, bu yolda yani mütekelliminin yolu izlenerek e, yazılmış olan en bariz kitaplardandır. Öyleyse ne diyeceğiz? diyeceğiz ki İmam Şafii'den sonra yani vetabeatuhun nasu insanlar ona tabi oldular dedik ya bu konuda kitaplar yazdılar. Bu kitapların birinci kısmı nedir? Mütekellimin Tariqatul Mütekellimin demiş olduğumuz yoldur. Niye Tariqatul Mütekellim'dir? Çünkü bu yolun en bariz özelliği bu menheç üzere kitap yazan alimler kaideleri Koymuşlar kaideleri delillendirmişler ve kaideler etrafında ne yapmışlar konuşmuşlar. Kaidenin tanımları yapılan tanımların eleştirisi vesaire genelde kitaplar bunun üzerinedir. Evet. İkinci yol ise tariqatul fukaha, fakihlerin yolu diye isimlendiren yoldur. Yani bir takım kitaplar vardır ki kendisinde birazdan zikredeceğimiz özelliği bulundurduğundan dolayı bu yola tariqatul fukaha denmiştir. Veya bu yola tariqatul ahnaf denmiştir aynı zamanda yani bir ismi tariqatul fukahadır bir ismi de tariqatul ahnaftır. Neden bu yola tariqatul fukaha veyahut da ahnaf denmiştir? Çünkü bu yol bir önceki zikretmiş olduğumuz yolun aksine usul kaideleri koyup usul kaidelerin etrafında usul kaidelerinden yola çıkmak yerine imamlarının fıkhi meselelerde, fer'î meselelerde vermiş oldukları fetvaları inceleyip o fetvalardan usul kaideleri çıkarmışlardır. Ondan dolayı bu yola tariqatul fukaha yani fıkhı esas aldığı için veyahut da genelde bunu hanefiler yaptığından dolayı tariqatul ehnaf denmiştir. Yani mesela birinci yol neydi? Birinci yolun alimleri onları Feri meseleler, Feri meselelerde yapılmış olan iştihadlar onları ilgilendirmiyordu. Öyle değil mi? Onlar kaide koyuyorlardı ve bu kaideden yola çıkaraktan ne yapıyorlardı? Bu kaideden yola çıkaraktan bazı hükümler bu kaideden yola çıkarak bazı e, Estağfurullah önce kaideyi koyuyorlardı daha sonra kaidenin delili, kaidenin ispatı ve kaidenin tafsilatına gidiyorlardı öyle mi? Daha sonra da fakihler ise yani bu usule tarikatulmutekellimin usulüne tabi olan fakihler ise onların koymuş olduğu bu kaideleri alıyorlar ve bu kaidelere göre ne yapıyorlar? Bu kaidelere göre e, tafsili delillerden hüküm çıkarıyorlar. ikinci yol ise bunun tam zıddı. Ne yapıyorlar? Bunlar oturuyorlar. İmam Ebu Hanife'nin fer'i bir mes'elede vermiş olduğu bir fetvayı alıyorlar. İmam Ebu Hanife'nin fer'i bir mes'elede vermiş olduğu bir fetvayı alıyorlar. Diyorlar ki biz bu fetvaya baktığımızda demek ki İmam Ebu hanife şu usule göre buna fetva vermiş diyorlar. Yani usulü nereden çıkarıyorlar? Usulü fetvadan çıkarıyorlar. Tamam? Yani önce fıkha bakıyorlar. Fıkhın içerisinden verilmiş fetvalardan şey çıkarıyorlar. E kaide ve usul çıkarıyorlar. Ondan dolayı bu bu yol üzere yazılmış kitapların en belirgin özelliği nedir? İçerisinde fer'i meselelerin çokça zikredilmesidir. Neden? Çünkü fer'i meseleleri asıllarına dayanak yaptıkları için Önce fer'i meseleyi zikreder, ondan sonra fer'i meseleler ne yaparlar? Usul çıkarırlar. Yani o zaman birinci yol da kaide asıldır. Fer'i mesele zikredilmez fazla. İkinci yolda ise asıl daha çok ne zikredilir? Fer'i meseleler, fetvalar, içtihatlar zikredilir. Ondan sonra oradan fıkıh kaideleri ne yapılır? Oradan usul kaideleri, estağfurullah. Oradan usul kaideleri çıkarılır. Ondan dolayı da bu yola tarikatul fukahâ veyahut tarikatul ahnaf yani ve veyahut hanefilerin yolu denmiştir. Evet. Bu usul üzere yazılmış en belirgin kitaplardan bir tanesi El Fusul Fil Usul Cessas. İmam El Cessas'ın yani aynı zamanda Ahkamul Kur'an tefsirinin sahibi olan İmam El Cessas'ın hanefi imamlarından yazmış olduğu El Fusul Fil Usul kitabıdır. Yine en meşhur kitaplardan biri Ebu Hasan Hasanil Kerhi nin yazmış olduğu Risale fil Usul. Yani daha ziyade eee Karhî'nin Risalesi diye meşhur olmuş olan bu risale, Risale fil Usul. Yine İmam Es-Sarahsî'nin kaleme almış olduğu Usul es -Saraqsi. Usul Es-Sarahsî. İmam es Sarahsî de neydi? Hanefilerin Hanefi mezebinin saygın olan önce önde gelen imamlarından biriydi. Yine Nesefi'nin aynı zamanda itikatta da tefsirde de kitap vermiş olan, eser yazmış olan İmam Nesefi'nin Menar kitabı. Menar el-Menar kitabı. Yine meşhur kitaplardan biri Usul el-Bezdevi. Usul el-Bezdevi kitabı. Ve daha tabii çok kitap var. Yani sadece bu saydıklarımızla e, saydıklarımız değildir. Bunun dışında da yazılmış olan neler vardır? Yazılmış olan kitaplar vardır. Öyleyse alimler bakmışlar. Eğer kitap fer'i asıl alıp İmamın fetvasını asıl alıp o fetvadan usul çıkarmaya yönelik bir kitapsa bu yol üzere yazılmış kitaplara ne demişler? Tariqatul Ahnaf veya yutta Tariqatul fukaha demişler. Bu yola demişler. Üçüncü bir yol ise bu iki yolu bir araya toplayan ve bu şekilde yazılan kitaplar. İkinci bir yol ise nedir? İkinci üçüncü bir yol ise. Birinci yol Tariqatul Mutekelimin, ikinci yol Tariqatul e, ahnaf veya tarikatul fukaha üçüncü yol tarikatul cem'i yani toplama yolu bu yolun en büyük en bariz özelliği nedir? bu yolun, bu yolu üzere kitap vermiş olan alimler şundan dolayı tarikatul cami demiş gelmiş hem hanefilerin hem ahnafın hem de mütekelliminin usulünü bir araya toplamış ve daha cami olan kitaplar vermişlerdir. bundan dolayı bu alimlerin e, yazmış oldukları e, kitaplara ne demiştir? Kitaplara e, tariqatul cem' yani toplama veya da bir araya getirme üzere yazılmış kitaplar. Bunların en bu konuda yazılmış olan en bariz kitaplardan biri cem'ul cevami'i kitabıdır. Öyle değil mi? Cem'ul cevami'i kitabıdır. Yani İslam aleminde İmam Sübki'nin yazmış olduğu aynı zamanda en şöhrete ulaşmış olan kitaplardan biridir. Bu yol mütekelliminin yolunu da izlememiştir. Fukahanın yolunu da tek izlememiştir. İki yolu bir araya toplamıştır. İki yolun da bütün bilgilerini, bütün malumatını beraber ne yapmaya çalışmıştır, vermeye çalışmıştır. Ve üzerine birçok haşiye, birçok şerh vardır. Nasıl ki biz e, Varakat kitabının nazmı olan تَسْحِيلُ التُرُقَتِ'ı e, okuyorsak, هاكَزَا İmam سُيُوتِي جَمْعُ الْجَوَامِعِ kitabının İslam aleminde çok yayıldığını görünce, onun bu metnini nazım haline çevirmiştir. Ki İmam Sübki diyor ki ben bunu yüz ayrı eseri bir araya toplamak suretiyle yazdım. Yani bir konu yazarken mesela vacip konusunu yazacak yüz tane usul fıkıh kitabına ayrı ayrı bakmış ve hepsini zübde haline getirmiş, öz haline getirmiş ve okuyucuya sunmuştur. İmam Süüthi bu kitabın İslam aleminde çok kabul gördüğünü görünce bunu ezberi kolaylaşsın ve insanlar daha fazla ona yönelsin diye nazım haline getirmiştir. Ve bu nazmın isminde ne olmuştur? El-Kevkebu-Satih. El-Kevkebu-Satih. Ve İmam Suyti kendisi bizzat kendi nazmını ne yapmıştır? Kendi nazmını şerh etmiştir. Kendi nazmını şerh etmiştir. Yine El-Tahrir. Tabi bu e, Cem'ül Cevami'a kitabının yazarı İmam Subki. Normalde hangi yolun müntesiplerindendir? Tarikatul Mütekellimin. Veya kendisi mezep olarak da nedir Şafeyidir öyle değil mi? Ama ne yapmıştır? Ehnaf ile Şafeyilerin yolunu birleştiren bir kitap bir eser vermiştir. Hakiza ettehrir kitabı ettehrir kitabı da kimindir? Kemal İbnül Hümmandır. Hanefi fukahalarının en önde gelen alimlerinden biri olan ve Hanefi mezhebinin en muğtehmet kitaplarından biri olan Fethül Qadir isimli Fethül Qadir isimli eserinde sahibidir öyle değil mi? Kemal İbn el bu e, alim Rahimehullah ne yapmıştır? et tahrir kitabını yazmıştır. Hem mütekelliminin yolunu hem de fukahanın yolunu bir araya toplamıştır. Yine e, çok geniş olan ve neredeyse bu fende ansiklopedi olarak kabul edilen İmam Ezzerkeşi'nin yazmış olduğu Behrul Muhit kitabı. Behrul Muhit kitabı da nedir? E, tarikatul Cema' i. yani bütün yolları bir araya toplayan e, bir kitaptır. Yine hepimizin ismini yakından bildiği İmam Eşşevkani, öyle değil mi? Kendisini İrşadül Fuhul İrşadül Fuhul adı altında yazmış olduğu ve iki yolu birden birleştiren Tarikatül Cem'i çatısı altına girmeye hak kazanan kitaplardan bir tanesidir ve o da İslam aleminde son dönemde yani yakın dönemde yazılmış ve kabul görmüş olan kitaplardan bir tanesi İrşadül Fuhul. Bununla beraber muasır olan alimlerin yazmış olduğu bütün kitaplar hemen hemen e, tarikatul cem'i demiş olduğumuz e, yola dahildir. Yani mesela örneğin e, Abdülvehab Halaf'ın usül fıkhı Öyle değil mi? Yani meşhur olan kitabı. Abdülkerim Zeyda'nın El-Vecizi mesela. Vehbe Zuhayli'nin Vecizi veyahut Usul Fıkhı'l-İslamisi mesela. Ömer Aşkar'ın Usul Kitabı mesela. Yani çokça meşhur olan e, kitaplar ve daha benzeri. Yani muasır yazılmış olan kitapların hepsi eğer biri sorsa peki bu hangi yola dahildir? Dense diyeceğiz ki muasır yazılmış olan kitaplar e, şeydir. E, usul Fıkhı ilmini genel olarak ele alan hemen hemen bütün kitaplar nedir? Ee, şeye dahildir. Ee, tarikatul cem'i demiş olduğumuz yola dahildir. Peki şöyle bir soru soralım. Bizim varakat kitabımız, yani İmam Cüveyni'nin, İmamul Harameyn'in yazmış olduğu varakat kitabı hani diyor ya وَخَيْرُ كُتْبِهِ السِّغَارِ مَا سُمِّي بِالْوَرَقَاتِ لِلْإِمَامِ harami Hangi yola dahildir desek? Tarikatul mütekellimine tarikatul tarikatul şafi'in dediğimiz Şafiilerin yoluna nedir? Şafi'in Şafiilerin yoluna dahildir. Evet. Daha sonra Usulü'l Fıkh'ın belli başlı konularını ön plana çıkarıp Veyahut da bir yönünü ön plana çıkarıp yazılmış olan kitaplar vardır. Ve alimler bu şekil yazılmış olan kitapları da aynı öncekilerde zikretmiş olduğumuz gibi belli bir başlık altında toplamaya gayret göstermişlerdir. Yani normalde asıl olan usul fıkıh kitapları üç kısma ayrılır. Tarikatul Mutekellimin üzere yazılan kitaplar, Tarikatul Fukaha üzere yazılan kitaplar ve Tarikatul Cema'a üzere yazılan kitaplar. Lakin daha sonra bazı alimler özellikle usulü'l fıkhın makasıt boyutunu ön plana çıkaran kitaplar yazmışlardır. Mesela bunlardan biri kimdir? İmam Eşşatibi'nin muvafakat kitabıdır. Öyle değil mi? İmam Eşşatibi'nin muvafakat kitabıdır. Muvafakat kitabında İmam Eşşatibi ne yapıyor? İmam Eşşatibi daha önce usulcülerin yüzeysel olarak değindiği veyahutta da çok derin tafsilatına gitmediği, müstakil bir konu haline getirmediği maslahat ve mefsedet boyutunu, makasıt boyutunu ön plana çıkarmış ve ahkamın hepsinde bu yönü incelemiştir. Öyle değil mi? Ahkamın hepsinde bu yönü incelemiştir. Yani ne yapmıştır? Yani şeriatın esrarı, şeriatın hikmetleri, bu kaide ve kuralların, bu kaide ve kurallardan ortaya çıkan fer'iyatın fer içerisindeki makasıt yani şeriatın gözetmiş olduğu maksat nedir? Bunu ön plana çıkarmıştır. Ve bu anlamda mesela yine Şafiilerin büyük, İmam bir Maliki'dir biliyorsunuz. Yine Şafiilerin büyük imamlarından mesela İzzeddin İbni Abdüsselam Kavaidul Kıbra kitabını yazmıştır öyle değil mi? Kavaidul Kubra" Bu kitap hem Kavaidul Fıkhiye diyebileceğimiz bir kitaptır hem de aynı zamanda nedir? Aynı zamanda e, makasıt fıkhını ön plana çıkaran kitaplardan biridir. Yine Muasır yani günümüzde e, bu anlamda yazılan mesela İbni Aşhur'un yazmış olduğu aynı zamanda tefsir sahibi olan İbn-i Ashur'un yazmış olduğu bir kitapta vardır ve e, günümüzde zaten e, en çok rağbet edilen yollardan bir tanesi de budur. Niye en çok rağbet edilen yollardan bir tanesi de budur? İki sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi rahmanidir, bir tanesi şeytanidir. Öyle mi? Bazı alimler insanların Allah azze ve celle'nin veyahut da İslam usulünün yani usulü'l fıkın ne kadar büyük maksatları gözettiğini, insanların maslahatına hizmet ettiğini, insanlardan mevsedeyi def ettiğini gösterebilmek adına bu ilmin üzerine yoğunlaşmışlardır. Ta ki insanların imanı artsın, insanlar ahkamı yerine getirirken daha bir mutmain bir şekilde yerine getirsin diye. Bu nedir? Bu Rahmanidir. Yani mesela diyelim biz usul fıkıh anlatırken, işte usul fıkıhtaki mesela makasıdı veyahut da fıkıh anlatırken fıkıhtaki makasıdı zikrediyoruz. Sebebi nedir? Ta ki dinleyen insan Allah Allahu olan sevgisi, ona olan tazimi, onun nasıl Ahkamul Hakim'in olduğunu, hükmünde nasıl en güzel hükmü koyduğunu görsün diyedir. Değil mi? Bazıları ise şer'i ahkamı iptal edip asıl olan maslahattır. Her çağ, şimdi önce şeriatın her konuda maslahatı gözetip mefsedeti def ettiğini güzelce bir anlatıyorlar. Karşıdaki insan buna kani olduktan sonra bu defa ne diyorlar? Ha, demek ki diyorlar asıl olan ahkam değildir, asıl olan nedir? Asıl olan makasıttır. Bakın dikkat edin, asıl olan ahkam değildir, asıl olan nedir? Makasıttır. Öyleyse makasıt da her çağdan çağa zamandan zamana değişir. Öyle mi? Yani diyorlar ki Allah mesela örnek veriyorum, namazı bize emretmiş. Namazın kılınması bu bir hükümdür, öyle değil mi? Vaciptir. Bu bir hükümdür, farzdır, bu bir hükümdür. Bundaki maksat nedir diyorlar? İnsanoğluna düzeni, insanoğluna ahlakı, insanoğluna yaratıcıya boyun eğmeyi öğretmektir. Tamam. Arap toplumunda diyorlar bu maksadı yerine getirebilecek olan şey namazdı. Ama bugün namaza gerek yok, öyle değil mi? Başka şeylerle de bunu yerine getirebiliriz. Yani asıl olan nedir? Asıl olan maksatlar, maslahatlar ve mefsedetlerdir. Maslahatlar ve mefsedetler varsa öyleyse neye gerek yoktur, öyleyse ahkama gerek yoktur. Tabi bunu yaparken de bu nedir? Bu şeytani bir sebeptir. Yani bir grup bir zümrenin aklani olan, modernist olan insanların usul bir de bunu şimdi bunu normal bu şekil söyleseler kimse kabul etmeyecek, öyle değil mi? Ama önce maslahat, makasıt, mefsedet meselesini gündemedip usul fıkıh alimlerinin buna ne kadar değer verdiğini bunun İslam'da ne kadar önemli olduğunu ön plana çıkardıktan sonra bu defa kendi batıllarını ne yapıyorlar? Kendi batıllarını, kendi zehirlerini kusmaya başlıyorlar. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Yani bu dördüncü yol olan tarikatul mekâsıd demiş olduğumuz yolu ön plana çıkaran, bu yol etrafında konuşan insanın gayesi rahmani de olabilir. Gayesi ne de olabilir? Gayesi şeytani de olabilir bilir. Onun için ilim talebesini ne yapması lazım? Dikkat etmesi lazım. Eğer baktıksa, maksatları, illetleri, maslahatları ön plana çıkarıp hükümleri iptal etmeye çalışıyor, bileceğiz ki bu zındıktır. Çağımızın muhasır zındıklarındandır. Öyle mi? Ama yok. Baktık ki asıl hükme bağlılığımızı artırmak için, o ahkamı yaşayıp daha güzel yaşayabilmemiz için onun arkasındaki maksatları, güzellikleri, maslahatları kula olan faydasını anlatıyorsa, o zaman bileceğiz ki bu rahmani bir sebeptir. Tamam? Bu da nedir? Bu da e, bilgi babından inşallah yanımızda bilgi olsun. Evet. Dö beşinci yol ise eee takrirü'l-furu'i alal usul. Yani e, us, e, us, şeylerin üzerine takrirül al alal usul. Usulî fer'î meselelerini yapmaktır? fer'î meseleleri takrir etmek. Hani mesela diyelim usul fıkı bazı kaideler koymuş dedik ya. Örneğin usul fıkı ne diyor? Usul fıkı diyor ki el-emru yaqtadi el-vucub. Değil mi? Emir vücubiyeti gerektir. Tabi tafsilatıyla beraber inşallah gelecek. Tahricul furu'e alel usul. Yani bu usul gözetilerek fıkıhta verilmiş olan fer'i meselelerdeki fetvaları bunun üzerine ne yapmaktır? Bunun üzerine tahriç etmektir. Yani bir nevi misalleri ne yapmaktır? Bir nevi misalleri zikretmektir veya bu kaidenin altında hangi meseleler toplanıyor bunları ne yapmaktır? Bunları zikir etmektir. Bu da sonradan bazı alimler bu konuda kitap verince e, alimler de ne yapmışlar? Da? Zencani gibi mesela. E, Takhricul furu'i alel usul kitabında olduğu e, gibi alimler de bunu ayrı bir yol olarak zikir etmişlerdir. Ayrı bir yol olarak zikir etmişlerdir. Evet. Bununla beraber <gülüyor> yani genelde Eski ulema üç tane yol zikreder. Sonradan gelen alimler genelde bu yolları beşe çıkarmışlar. tamam? Eskiler genelde tarika, tarikatul mütekellimin, tarikatul fukaha bir de tarikatul cem'i bunları zikrediyorlar. Sonradan gelenler ise tarikatul e, mekasıt ve, ve tarikatul tahricil furu'i alel usul. Bunu da ne yapmışlar? 5 bir yol olarak zikretmişlerdir. Evet. Şimdi bunu bir kenara yazdıktan sonra inşallah e, bu defa burada yine ilim yani bir ilmi baptan olması için bir şey zikredeceğim. O da nedir? E, i̇bn Hazm'ın veyahut da zahiri mezhebi ulemasının usul kitaplarıdır, öyle mi? Şimdi i̇bn Hazm'ın biliyorsunuz El-İhkam isimli bir kitabı vardır, çok geniş. Usul fıkhta çok detaylı meseleleri ele almış olduğu El İhkam isimli bir kitabı vardır. Yine Meratibul İcma isimli bir kitabı vardır. Meratibul İcma isimli bir kitabı vardır. Şimdi biz İbn Hazm'ın bu usul kitabını hangi yola dahil edeceğiz? Bu konu nedir? Bu konu ihtilaflıdır. Neden? Çünkü zahirilerin kendine göre bir usulleri olduğundan dolayı. Zahirilerin kendine göre bir usulleri olduğundan dolayı hiçbir yola dahil etmeye müsait değildir. Yani hemen hemen her yoldan bir şeyleri kendinde barındıran ve yine kendine has bazı özellikleri olan nedir? Kendine has bazı özellikleri olan bir e, ilimdir. elimdir. Şey bir yoldur. Mesela dediğimiz gibi e, İbn Hazm rahimehullah'ın neyi kitabı? El kitabı. Şimdi niye mesela diyelim İbn Hazm kıyası kabul etmez? Ne demek İbn Hazm kıyası kabul etmez. Kıyasın hiçbir türlüsünü e, kabul etmez. Tabi bazıları, kıyasın bazı kısımlarını farklı isimlerle kabul ettiğini zikretmişler. Bunlar hepsi inşallah yerinde gelecek. Hiç orada tafsilata girmeyelim. Bir onun kitabı var. Yani onun yolu, onun usulü var zikredilmesi gereken. Bir de gerçekten usul fıkı ilmine en büyük hizmeti sunan günümüzde yazılan özellikle akademik kitaplar var. Bu kitapların en belirgin özelliği nedir? Bu kitapların en belirgin özelliği usulül fıkhın bütün meselelerini bir araya, bir arada ele almak yerine tek bir meseleyi ele alıp o mesele etrafında konuşulan, söylenilen bütün meseleleri ve o meselenin fıkhla diğer ilimlerle olan bütün bağlantısını zikretmektir. Bu da özellikle bu e, akademisyenler, yani mesela yüksek lisans Doktora tezi hazırlayanlar özellikle Arap dünyasında e, konular veriliyor usul fıkı bölümünde mesela bazı konular veriliyor ve gerçekten bu kitaplar kendi dalında özellikle yazan talebe konuda ehil olan biri ise ve ona işraf eden yani onun risalesini gözeten gerçekten bu dalda ehil olan biri ise çok kaliteli usul fıkı ilmine hizmet eden çok güzel kitaplar çıkmıştır mesela örneğin adam bir risale yazmış yani Nadir mesela risalesi demiş ki el icmah hücciyetü'l icma mesela icma meselesiyle alakalı normal bir usul fıkıh kitabında en geniş usul fıkıh kitabında bile icmaya ayrılabilecek yer sayfa sayısı 100 sayfadır mesela. Yani en geniş o saydığımız Tariqatul Cem' demiş olduğumuz mesela şahıs gelmiş 600 700 sayfadan oluşan çok tafsilatlı her söylenen sözün illetlerini ayrı ayrı zikreden eser vermiş mesela. Örneğin haber ahadın mesela usul fıkhta teşri yönünden değeri mesela ee, normal usul fıkı kitaplarında mutlaka bu konuya değinilir ama çok böyle derinlemesine değinilmez ama adam gelmiş mesela bu konuyla alakalı hem fikirleri hem görüşleri ayrı ayrı zikretmiş özellikle mesela talebe veya da usul fıkı ilmini şey yapan usul fıkı ilmini talep eden bir talebenin yani öncelikle mesela konuyu toplu olarak ele alan kitaplarla işe başlaması lazım. Öyle değil mi? Mesela nedir? Örneğin diyelim ki ve bu kitapların da en basitinden bir varakat gibi bir kitapla veya İmam Şirazi'nin el Lum'a isimli kitabı gibi bir kitapla yola başlaması lazım. Niye? Ta ki bazı meseleleri ne yapsın? Ta ki bazı meseleleri anlayabilsin. Eğer Arapçası zayıfsa veyahut da Arapçada henüz problemi varsa çünkü usul fıkı Zaten gelecek inşallah, direkt Arapçayla bağlantılı bir ilimdir. O zaman bu asırların yazmış olduğu bir kitapla işe başlayabilir, öyle değil mi? Niye? Ta ki usül meselelerini, bablarını isimlerini, konu hakkındaki genel bir malumata sahip olsun. Sonra bu ilme ne yapsın? Sonra bu ilme dahil olsun. İki yönlü yani her dalda işte mütekelliminin, e, fukahanın vermiş olduğu kitaplardan e, bir şeyler tahsil ettikten sonra eğer gerçekten bu dalda takassus yapmak istiyorsa, bu dalda derinleşmek istiyorsa, usul fıkıta tarikatul cem'i demiş olduğumuz mesela kitaplardan en azından bir tanesini ehil olan birinin yanında okuduktan sonra örneğin bu özellikle muasır yazılmış olan konuları tek tek ele alan kitaplar üzerine de ehliyetini ve takassusunu ne yapabilir? Geliştirebilir. Bu da nedir? Yardımcı olan unsurlardan bir tanesidir. Veyahut da herhangi bir konunun araştırması yapılırken bu yazılan Risaleler nedir faydalı olan risalelerdir evet şimdi inşallah devam edelim diyor ki el amreti وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فَلَمَ أَجَدَ مِمَّا سُئِلْتُ بُدَّا وَقَدْ شَرَعْتُ فِيهِ مُسْتَمِدَّا مِنْ رَبِّنَا التَّوْفِيقَ لِالصَّوَابِ وَالنَّفْعَ فِي الدَّارِينِ لِلْكِتَابِ. Diyor ki, "ve ben, "ve ben soruldum. Yani bana soruldu, benden talep edildi, benden istendi. Muddeten bir süre finazmihi. Yani bu en hayırlı küçük kitap olan varakat kitabını Nazım haline getirmen benden talep edildi. Niye muşehileni hafızhi ve fahmi, tabi ki onun anlaşılmasını ve onun hafız edilmesini kolaylaştırayım diye. Tamam? felem ecid ben bulmadım. Min masu'il tu Budda, benden istenilen şeyden bir kaçış bulamadım. Budda ne yani bir kaçış e, bulamadım. Felim ejit, min masu'il tu, benden sorulan benden istenen bu. E, Kitabın azam haline getirme olayından Budden yani bir kaçış ne yapamadım bulamadım. Vakad sharatu ben başladım. Fihi ona mustemidda yani onun azam haline getirmeye başladım. Hangi halde mustemidden yardım isteyerek öyle mi? Yardım isteyerek başladım. Kimden yardım isteyerek? Min Rabbina Rabbimizden ne yardımı? At tufiqa li yani beni savaba, doğru olana, muvaffak kılması noktasında Rabbimizden yardım isteyerek başladım. ve fayda isteyerekten فِي الدَّارَيْنِي لِلْكِتَابِ Bu kitaba iki darda da, yani dünyada da, ahirette de bu kitaba fayda kılması için Rabbimden yardım dileyerek başladım. Demek ki bu El-Emriyti'nin kendi fikri değilmiş, tamam? Bazı ilim talebeleri, bazı ilim çevreleri İmam El-Cüveyni'nin yazmış olduğu Varakat kitabının çokça okunup, şerh edilip ezberlen, ezberletildiğini görünce Emreyti'nin de böyle bir vasfı, yani şiir vasfı, e, düz yazıları nazma çevirme kabiliyeti olduğundan dolayı demişler ki gel sen bu kitabı nazma çevir ta ki onun hafız edilmesi ve onun anlaşılması kolaylaşsın diye. O da bakmış ki bundan bir kaçış yoktur Allah'tan kendisini doğruya muvaffak kılması ve kitabı dünyada ilim talebelerine faydalı ahirette ise kendine faydalı yani kendisine ecir getirecek bir kitap yapması için Allah Azze ve Celle'den yardım istemiş ve başlamıştır burada dikkat ederseniz eğer وَقَدْ سُئِلْتُ وَقَدْ سُئِلْتُ مُدَّةً فِي نَظْمِهِ مُسَهِّلًا ve وَفَهْمِهِ şimdi burada bir ilimde asıl olan nedir? bir fende İlim talebesi için asıl olan nedir? Aslında buna yüzeysel olarak bir işaret vardır. O da nedir? İlim talebesinin o ilimle ilgili yeterli hafıza ve yeterli fehme sahip olmasıdır. Yani o ilimde o ilmi anlayacak, o ilmin kendisine yardımcı olacağı kadar o ilim hakkında anlayışının olması ve o ilim hakkında bazı malumatların hafızı olması İlim talebesinden istenen şeydir. Hafız ve fehem, yani ezber ve anlayış, ilim talebesini belli bir fen üzere müstakim kılan iki unsurdur. Hafız ve fehem, yani ezber ve anlayış. Ezber ve anlayış bir kuşun iki kanadı gibidir. Yani kuş için iki kanat neyse, ilim talebesi için de ezber ve anlayış aynen odur. Nasıl ki tek kanatlı kuşun uçuşu da, süzülmesi de yol alışı da dost doğru müstakim olamaz. Hâkeza ilim talebesinin de eğer ezberinde veyahut da anlayışında problem varsa ne olamaz ilim talebesinin o fende o ilimde yol alması müstakim olamaz. Ondan dolayı ilim talebelerinde asıl olan şey bu ikisidir. Ne bazılarının yaptığı gibi sürekli ezber ezber ezber ezber ezberlerinden bir şey anlamamak bu kendisine rağbet edilen bir metot değildir. Ne de hiç ezber yapmadan sadece okuma, sadece anlamaya çalışma. Bu da ne değildir? Bu da ilim değildir. Çünkü bizim selefimiz ne demiştir? Mesela musannaf sahibi Abdurrazzak demiştir ki Kullu ilmin la yedhulu sahibi sahibihil hamama la te'udhu ilma Sahibiyle beraber hamama girmeyen ilmi ilim diye sayma. Yani eğer ilim Kitaplarda kalıyorsa sahibinin gittiği her yere kendisiyle beraber gitmiyorsa sen o ilmi ne yapma sen o ilmi ilim sayma bu da nedir bu da hafızın önemine delalet eder hafızın önemine delalet eder yani kişinin iliminde ilimi sadece kitaplarda bırakmaması kendi göğsüne, kendi kalbine kendi beynine o ilimden bir nasip alması nedir ee, istenen şeylerdendir. Tabi bu hafızdaki gaye nedir? Yani hafız hiçbir zaman amaç değildir. Hafız nedir? Her zaman araçtır. Neyin aracıdır? Asıl olan fehmin, fıkhın yani anlayışın ve anlamanın aracıdır. Yoksa boş boş ezber yapmak ne değildir? Boş boş ezber yapmak ee, ilim talebesine hiçbir fayda getirecek olan bir şey değildir. Maalesef günümüzde insanlar yani illa men rahi mabuk rabbinin rahmete dikdari müstesna ya hafza önem verip anlayıştan uzak olan insanlardır. Veyahut da anlayışa önem verip de hafza yapan? Hafza önem vermeyen insanlardır. Tabi bu ikisinden bir tanesi gitti mi? Dediğimiz gibi ilim talebenin ilim talebesinin istikameti ne yapar? İlim talebesinin istikameti bozulur. En azından her ilimde ilim talebesinin mutlaka bir metni ezber yani hafızdan ezber bilmesi lazımdır. En azından her fende, her ee, ilimde İlim talebesinin bir metni en azından ezber bilmesi veyahut da ezbere biliyor gibi ona vakıf olması nedir? Ona vakıf olması lazımdır. Tabi gaye nedir? Gaye onu fehmetmek, onu anlayabilmektir. Gaye onu fehmetmek, onu anlayabilmektir. Mesela bakın bu konuda biz yani bizler de ilim talebesi olduğumuz için insanlığın yaşamış olduğu en büyük problemlerden bir tanesi budur. Yani bu menheç belki dilde söylenirken kolaydır. Lakin vakada olmadığından dolayı ilim adamları yetişmiyor. Vakada olmadığından dolayı ilim adamları yetişmiyor. Örneğin mesela bakın size bir örnek vereceğim. Biz şu anda hangi feni okuyoruz? Usul-fıkıh ilmini okuyoruz. Öyle değil mi? İmam Şafii'nin döneminde insanlar usul ilminde her biri neydi? Her biri bir denizdi. Öyle değil mi? Peki usul-fıkıh ilminde kaç tane kitap vardı? Ya e diyoruz ilk defa İmam Şafii onu yazmıştır. Öyle mi? El er Risale kitabını ilk defa kaleme alan kimdir? İmam Şafii'dir. Peki o dönemde bunca usulcünün yetişmesi, o dönemde bunca usulcünün e, İslam ümmetine usul fıkıh, daha sonra usul fıkıh hakkında kitap vermesi mesela. E hani şimdi bizim gibi sırf mesela bir duvarı boydan boya dolduracak kadar usul fıkıh kitabı yoktu ki bu insanların yanında. Bu insanlar nasıl böyle derinleştiler bu ilimde? Çünkü bu insanlar bir tane dahi olsa o okumuş oldukları kitabı güzel anlıyorlardı. Kelime kelime ezberleyecek kadar o kitaba ve o kitabın kelimelerine vakıf ediler. O kitaba ve o kitabın kelimelerine vakıf ediler. Bugünkü ilim talebelerinden büyük problemi nedir? Bakıyorsunuz mesela adam usul fıkıhta belki yirmi tane belki yirmi beş tane kitap okumuş ama tek bir meseleyi zapt edememiş, tek bir meseleyi kafasında e, sistematik bir ilme, sistematik bir bilgiye çevirememiş mesela. Daha kötüsü o ilmi yeri geldiğinde kullanamıyor. Yani meleke haline gelmemiş o mesele onda. Sebebi nedir? Çünkü bir okuduğunu, birinci okuduğunu daha tam hafzedip edip, o hafz tam anlamadan ikinci bir tanesine geçiyor. Ve o ikinci geçmiş olduğunda, birincide görmüş olduğu meseleleri, sanki yeni görüyormuşçasına bu defa onun üzerine çalışıyor, yoğunlaşıyor. Oysa asıl olan bu ne değildir? Birinciyi güzel anlayan insan ikincide birinci gördüklerini unutmadığından dolayı sadece görmediği yeni meseleleri o birinci bilginin üzerine ekleyecektir ve bu şekilde bilgi kafasında ne olacaktır? Bilgi kafasında kökleşecektir. Ama böyle olmadığı zaman nedir? Böyle olmadığı zaman maalesef her okunan kitap, her şerh edilen metin sanki yeniden şerh ediliyormuş gibi talebe başladığı için maalesef gerekli istifadeyi de ne yapamıyor gerekli istifadeyi elde edemiyor. Yani ibret çokça dinlemek, ibret çokça okumak da değildir. İbret güzel hafızedip, güzel anlayıp ve o anladığımızı ne yapmaktır? O anladığımızı tekrar etmektir. O anladığımızı tekrar etmektir. Evet. Va bu usul fıkı demiş. Burada inşallah ne yapalım? Burada duralım. Bir dahaki dersimizde Allah izin verirse kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Ba bu usul fıkhi. Evet. Va ahiru davana elhamdülillahi rabbil